Bin bir. Cihadın vacil oluşu ve cihada teşvik eden hadisler, Ebu Hüseyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, emiriniz, fazıl veya facir her nasıl olursa olsun, onun emri altında cihad etmeniz size farklılır. Keza, namazı da fazıl veya facir ve hatta kebair işlemiş bile olsa her Müslümanın arkasında kılması bütün Müslümanlara farkıdır. Bin farklılır. Cihadın vacil oluşu ve cihada teşvik eden hadisler, H. Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dilerinizle cihad edin. 1003 Cihadın vacil oluşu ve cihada teşvik eden hadisler, İbn-i Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve vesselam, Mekke'nin fethi günü buyurdular ki, Artık bu fetihten sonra hicret yoktur. Fakat cihat ve niyet vardır. Öyleyse askere çağrıldığınız zaman hemen silah altına koşun. Bin Cihadın vacip oluşu ve cihada teşvik eden hadisler. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Kim yapmadan ve gaza yapmayı temenni etmeden ölürse nifaktan bir şube üzerine ölmüş olur. İbni Mübarek der ki. Biz bunun Hazreti Peygamber aleyhissalatu ve sağlığına has bir keyfiyet olduğuna hükmetmiştik. 1005. Cihadın vacil oluşu ve cihada teşvik eden hadisler. Ebu Ümame radıyallahu an anlatıyor. Kim bizzat gaziye katılmaz veya bir gaziyi teclis etmez veya bir gazinin ailesini hayırlı bir şekilde himaye etmez ise, Allah kıyamet gününden önce ona hiç eklemediği bir musibet ulaştırır. 1006 cihadın vacip oluşu ve cihada teşvik eden hadisler. E bunu merhum Abdullah İbn Ebi El Farabi Allahu ante naklen anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam düşmanla karşılaştığı günlerden birinde güneşin meryetmesini bekledi. Sonra kalkıp yanındakilere şöyle dedi: Ey insanlar, düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan afiyet dileyin. Ancak karşılaşacak olursanız sabredin. Bilin ki cennet kılıçların gölgesindedir. En sonda Resulullah aleyhissalatü vesselam sözlerini şöyle tamamladı. Ey kitabı indiren, bulutları yürüten, Hendek savaşında düşman müttefikler olan ahzabı hezimete uğratan Rabbimiz. Bunları da hezimete uğrat ve onlar karşısında bize yardım et. 107. Cihadın vacil oluşu ve cihada teşvik eden hadisler. Seleme İbnüfet i Fethi Allahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, ümmetimden bir grup, hak yolunda mücadeleye hiç ara vermeden devam edecek. Allah da, onlarla mücadele sebebiyle bazı kavimlerin kalplerini saptıracak ve bunlardan alınanlarla onların rızkını sağlayacaktır. Bu hal kıyamet gününe, Allah'ın adinin gelme anına kadar devam edecektir. Atın, kıyamete kadar alnında hayır bağlıdır. Rabbim bana, aranızda kalıcı değil, gidici olduğumu, ruhumu kavze edeceğini, sizin de beni, birbirinizin boynunu vuran gruplar olarak takip edeceğinizi bildirdi. Sakın birbirinizin boynunu vurmayın. Müminlerin fitne sırasında emniyette olacakları asıl yerleri Şam'dır. 1008 Cihadın Adabı H.Z.N.S. Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Gazze yaptığı zaman, Ey Rabbim sen benim destekçim ve yardımcımsın. Senin sayende çare düşünür. Senin sayende saldırır. Senin sayende bu kader ederim derdi. 1009 Cihadın Adabı i̇bn Ömer Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam ve askerleri sefer sırasında tepeleri tırmandıkça tekbir getirirler. İnişe geçince de tesbihte bulunurlardı. Namaz dahi buna göre vaz edildi. 1010, Cihadın adabı, Selame İbn-i Ekrar Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gazet sırasında başımıza Hazreti bu Bekir Rab'i Allah'u An bir komutan tayin etti. Bu sefer de müşriklerden bir gruba gece baskını yaptık. Onlardan çokça öldürüldü. Ben kendi, elimle yedi kişi öldürdüm. Bunlar, farklı ailelerdendi. O gün parolamız, ey Mansur yardım gören öldür. Öldür 1011, Cihadın adabı. Mühellebi İbn ebi Sufra rahimullah resulullah aleyhissalatu ve dinleyen birisinden, efendimizin şöyle söylediğini naklediyor. Düşman size gece baskını yaparsa hamimla bin sarun değil. 1012, Cihadın adabı. Kab İbn Malik radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam çıkmaya karar verdiği zaman, şaşırtarak başka bir zan uyandırır ve. Ar bir hiledir derdi. 1013 Cihadın Adabı Muaz İbni Cebel Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki Gazze iki çeşittir. Birincisi kişinin Allah'ın rızasını aramak için yaptığı gazvedir. Bu maksadla gazve yapan imama da itaat eder. En kıymetli şeyini harcar. Ortağına kolaylı gösterir. Tesaddan kaçınır. Bunun uykusu da uyanıklığı da tamamen kendisi için ücret olur. Bir de övünmek, yerkarlıkta bulunmak ve kendini satmak için savaşan, imama isyan eden, arzıla fesa çıkaran kimse vardır. Böyle gazveden asgari ücreti bile elde edemez. 1014 Cihadın Adabı Kays-i Muabbat anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın ashabı Radiyallahu anh savaş sırasında ses çıkarmayı sevmezlerdi. 1015. Cihadın adabı. Ebu Derda Radiyallahu anh'ın anlattığına göre, cihada giderken yola çıkıp halkın geçdiği yere durarak herkese duyuracak şekilde şöyle bağırmış: "Ey insanlar, kimin üzerinde bir borç olduğu halde cihada katılır ve bilirse ki Öldüğü takdirde bu borç, ödenmeyecektir. Hemen geri dönsün. Sakın peşime takılmasın. Zira, o, bu haliyle cihadın karşılığını alamaz. 1016, Cihada niyette Sıdık ve İhlas. Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. H.Z. Peygamber aleyhissalatu vesselami, şecat olsun diye veya hamiyet kavmi, Ailesi, dostu için veya gösteriş için mukadele eden kimseler hakkında sorularak bunlardan hangisi Allah yolundadır? Dendi. Resulullah. Kim? Allah'ım keramı yücelsin diye mukadele ederse, o Allah yolundadır diye cevap verdi. 1017. Cihada niyette Sıdık ve İhlas. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam gelerek Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı. Ey Allah'ın Resulü. Bir kimse Allah yolunda cihat arzu ettiği halde bir de dünyalık isterse durumu nedir diye sordu. Şu cevabı verdi. Ona hiçbir sevap yoktur. Adam aynı soruyu üç sefer tekrar etti. Resulullah aleyhissalatu vesselam da her seferinde ona sevap yoktur diye cevap verdi. 1018 Cihada niyette sıdık ve ihlas. Şeddat İbn-i Hadd radıyallahu anlatıyor. Bir bedeli gelerek Resulullah aleyhissalatu ve iman etti. Sonra ara sordu: Seninle Hicr edeyim mi? Resulullah aleyhissalatu ve selam onu asyabından birine teslim edip meşgul olmasını söyledi. Sonra yapılan razbede Resulullah aleyhissalatu ve selam bir miktar ganimet elde etmişti. Bunu taksim etti ve bedeviye de bir pay ayırdı. Bedevi. Bu nedir? diye sordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bu payı sana ayırdım dedi. Adam, ben bunun için sana tabi olmuş değilim. Ben el ile boğazını göstererek şuraya bir ok atıp ölmem ve cennete gitmem için sana tabi oldum dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da, sen Allah'a sadık oldun mu o da sana sadık olur dediğini verir dedi. Askerler bir müddet durdular. Sonra düşmanla mukadele etmek üzere kalktılar. Adamcağızı az sonra sırtlayıp H.Z. Peygamber aleyhisselatü vesselame getirdiler. Tam gösterdiği yere bir o isabet etmiş ve ölmüştü. Resulullah ve re vesselam bu o adam mı diye sordu. Evet. Odur dediler. Öyleyse o Allah'a doğru söyleyip sadakat gösterdi. Allah da ona sadakat gösterdi dedi. Adam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cümbesi ile kefenlendi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cenazeyi öne çıkardı. Üzerine namaz kıldı. Okudu. Dualar işitilenler arasında şu da vardı. Ey Allah'ım! Bu senin bir kulundur. Senin yolunda hicret etmek üzere memleketinden ayrıldı. Şehit olarak öldürüldü. Ben buna şahitlik ediyorum. 1019 Cihada niyette Sıdık ve İhlas, Abdurrahman İbn-i Ebu Ukbe, babasından naklediyor. Babası İran asıllı bir azab idi. Der ki, Resulullah ve Vesselam ile birlikte uhud Savaşı'na katıldım. Müşriklerden bir adama darbeyi indirdim ve, Al, bu sana benden, ben İranlı bir köleden dedim. Sözlerimi işitmiş bulunan Resulullah ve Vesselam bana doğru baktı ve, Niye? Ben ensari bir köleyim demedin. Bir kavmin kız kardeşlerinin oğlu o kavimden sayılır dedi. Dindir mi? Kıtal ve gaz ve ahkamı. Yüreğde radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu. Ve selam bir ordunun veya seriyenin başına komutan tayin ettiği zaman. Hastatan komutana Allah'a karşı muttaki olmasını. Beraberindeki Müslümanlara da hayır tavsiye eder ve sonra şunları söylerdi. Allah'ın adıyla ve Allah'ın rızası için savaşın. Allah'ı inkar eden kafirlerle çarpışın. Gaza edin fakat ganimete hıyanet etmeyin. Haksızlıkta bulunmayın. Ölülerin vücutlarına sataşıp burun ve kulaklarını kesmeyin. Önünüze çıkan çocukları öldürmeyin. Müşrik düşmanlarla karşılaşınca onları önce üç şeyden birine çağır. Bunlardan birine cevap verirlerse onlardan bunu kabul et ve artık dokunma. Önce İslam davet et. İcabet ederlerse hemen kabul et ve elini onlardan çek. Sonra onları yurtlarından muhacirler diyarına hicrete davet et ve onlara haber ver ki, eğer bunu yapacak olurlarsa muhçecirler, vaat edilen bütün mükafat ve vecibeler aynen onlara da tereddüt edecektir. Hicretten imtina edecek olurlarsa bilsinler ki, Müslüman beleviler hükmündedirler ve Allah'ın müminler üzerine cari olan hükmü onlara icra edilecektir. Ganimet ve peydan kendilerine hiçbir pay ayrılmayacaktır. Müslümanlara birlikte cihada katılırlarsa o hariç. O zaman ganimete iştirak ederler. Bu şartlarda Müslüman olma teklifini kabul etmezlerse, onlardan cilge iste. Müsbet cevap verirlerse hemen kabul et ve onları serbest bırak. Buradan da intiha ederlerse, onlara karşı Allah'tan yardım dile ve onlarla savaş, bu durumda bir kale halisini muhasara ettiğinde onlar senden Allah ve Resulünün ahl ve emanını talep eder derse kabul etme. Onlar için, kendine ve o ait bir eman tanı. Zira sizin kendi ahlinizi veya arkadaşlarınızın ahlini bozmanız. Allah'ın ve Resulünün ahlini bozmaktan ehlendir. Eğer bir kale halisini kuşattığında onlar, Senden Allah'ın hükmünü tatbik etmeni isterlerse sakın onlara Allah'ın hükmünü tatbik etme. Lakin kendi hükmünü tatbik et. Zira Allah'ın onlar hakkındaki hükmüne isabet edip etmeyeceğini bilemezsin. Dindir Mübir, Kıtay ve Gazze Ahkamı, Abdullah i̇bn Alın anlatıyor. Nafıya yazarak savaştan önce müşrikleri İslam'a davet etme hususunda sordum. Şu cevabı verdi. Bu İslam'ın başındaydı. Resulullah aleyhi Salatu ve selam benim istilkanı baskın yaptı. Adamları gafli, hayvanları su kenarında sulanmakta idi. Savaşabilecekleri öldürdü, kadın ve da esir etti. O gün Üveyriye abiyyallahu anh walideni esir almıştı. Bunu bana Abdullah ibn Ömer abiyyallahu anh walideyet etti. Abdullah bu orduya asker olarak katılmıştı. 122 kıta ve Gazve Ahkamı. Bu Musa aradıye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam ashabından birine herhangi bir iş için gönderilince şu tembihte bulunurdu. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Din 23. kıta ve Gazve Ahkamı. Cemre İbnü Cündeb diye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Müşriklerin yaşlılarını öldürün. Fakat sıfırlarına çarş yani henüz tüyü çıkmayanlara dokunmayın. 1024. Kıtal ve gazze ahkamı İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam'ın katıldığı gazmelerden birinde öldürülmüş bir kadın bulundu. Resulullah ve vesselam bunun üzerine kadınları ve çocukları öldürmeyi yasakladı. 1025. Kıtal ve gazze ahkamı Numan İbn Karîn Tabi Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve selam ile birçok gazilelere katıldım. Şunu gördüm. Resulullah ve selam. şafak sökünce, güneş doğuncaya kadar bu kat durdururdu. Güneş doğunca öğle vaktine kadar tekrar bu kat eleye geçerdi. Tam öğle vaktinde bu kat durdurur. Güneş batıya meyledinceye kadar ara verirdi. Meyledince. İkindi vaktine kadar mukatele eder. İkindi vaktinde ikindi namazını kılıncaya kadar ara verir. Sonra tekrar mukateleye geçerdi. Ashab derdi ki, bu vakitte yani güneşin zevali vaktinde yardım rüzgarları eser. Müminler namazlarında orduları için dua ederler. 126. Kital ve Gaz ve Ahkamı. H Z N S Rabbıya Allahu An. Besulullah Aleyhissalatu. Ve Selam. Sabah vakti baskın yapardı. Yaklaştığı yerleşim bölgesine kulak kabartır. Ezan okunup okunmadığını kontrol eder. Ezan sesi işitecek olursa durur. İşitmezse saldırıya geçerdi. 1027 Kıtay ve Gazi Ahkamı, İsa Mennüren'i Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam bir ordu veya seriye yola çıkardığı zaman, askerlere şunu tembihlerdi. Bir meclis görür veya müezzini işitirseniz, orada kimseyi öldürmeyin. 1028, Kıtay ve Gazze Ahkamı, El-Haris i̇bn Müslim i̇bn Haris babasından Müslim İbn-i Haris Allahu anh'ten naklediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bizi bir seriyle Gazze'ye gönderdi. Baskın mahalline vardığımız zaman, atını hızlandırdım ve arkadaşlarımı geçtim. Köy halkı beni imdat çığlıklarıyla karşıladı. Ben onlara, La ilahe, illallah deyip kendinizi koruyun dedim. Öyle yaptılar. Arkadaşlarım beni bu davranışım sebebiyle ganimeti bize haram ettin diyerek ayıpladılar. Resulullah ve vesselamın yanına dönünce yaptığımı ona haber verdiler. Resulullah ve vesselam beni çağırttı. Yanına varınca davranışımdan dolayı takdir etti ve Bilesin Allah Celle Celaluhu senin için o kurtardığım insanlardan her birisi sebebiyle şu kadar sevap yazmıştır buyurdu. Sonra Resulullah Aleyhissalatu vesselam bana sana kendinden sonra bir tavsiye yazacağım dedi ve yazıp üzerini mühürleyip bana verdi. 1029 Kıtaî ve Gazi Ahkâmı cildin İbnü Meksir Bey Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam benim de katıldığım bir seriyle gönderdi. Orduya ben ve Revla kabilesine Baskın yapılması talimatını verdi. Yola çıktık. Kedikna mevkiye geldiğimiz zaman El-Haris i̇bn Berse Bersa El-Laysi ile karşılaştık. Onu yakaladık. Bize. Ben Müslüman olmak arzusuyla geliyordum. Memleketten de Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a gitmek düşüncesiyle ayrılmıştım dedi. Kendisine. Eğer Müslümansan bizim sana bir gün bir gecelik bağımız zarar vermez. Dediğin gibi değilsen sana karşı tedbirimizi tam yapmış oluruz dedik ve bağlarını daha bir sıkladık. 1030 Kıtay ve Gazze Ahkamı Ebu Said Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Benilihan kabilesine bir askeri birlik göndermeye karar vermişti. Her iki kişiden biri atılsın. Sevapta ortak olacaklar buyurdu. 1031 Kıtay ve Gazze Ahkamı Ebu Said Allahu. Ham'in bu rivayeti bir başka recikte şöyledir. Resulullah ve Vesselam beni yana bir müfreze gönderdi. Bunu tertiklerken şöyle demişti. Her iki kişiden bir orduya katılmak üzere çıksın Resulullah ve Vesselam. Sonra oturanlara. Sizden kim? Gidenin ailesine ve malına iyi şekilde nezaret eder. Ham'ı hani olursa ona gidenin sevabının yarısı eksiksiz verilir buyurdu. 1032 Fıtal ve Gazze ahkamı, İbn-i Ömer radiyallahu anhumu anlatıyor. Ben bir seriyeye katılmıştım. Askerler bir ara bir firarda bulundu. Ben de onlar arasındaydım. Oradan uzaklaşınca, şimdi ne yapacağız? Cihattan kaçtık. Allah'ın gazabıyla dönüyoruz diye müzakere ettik. Sonunda, Medine'ye girelim. Bizi kimse görmez diye düşündük. Ancak Medine'ye, Varınca, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gidip, kendimizi arz ederek, bizim için bir tebe imkanı varsa onu yerine getirsek, yoksa geri gitsek diye kararlaştırdık. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a uğrayıp, biz firarileriz dedik. Bize yaklaşarak, hayır siz, firariler değil, savaşa tekrar dönmek üzere manevra yapmış kişilersiniz buyurdu. Kendisine yaklaştık. Mübarek ellerinden öptük. Bize. Ben Müslümanların ilk ticabı dedi. 1033 Kıtal ve Gazi ahkamı mecret İbn-i Amir rivayet edildiğine göre i̇bn Abbas radıyallahu anhuma yazarak 5 haslet hakkında sormuştur. Resulullah aleyhissalatü vesselam gazete çıkarken kadınları da alır mıydı? Kadınlara ganimetten pay ayırır mıydı? Savaş sırasında çocukları öldürür müydü? Yetimin yetimliği ne zaman kalkar? Ums ganimetin beşte bir dikimler içindi. Ravilerden Yezid İbnu Hürmüz der ki İbnu Abbas radiyallahu Ma. mektubu yazarken söyle dedi. Bir ili gizleme durumuna düşmüş olmasaydım asla cevap vermezdim. Sonra şu cevabı yazdı. Bana yazıp Resulullah aleyhissalatu vesselamın gazveye kadınları da götürüp götürmediğini sordum. Evet. Kadınları razıya götürüldü. Onlar yaraları tedavi ederlerdi. Kendilerine de ganimetten bir şeyler verilirdi hisseye gelince. Kadınlara belli bir hisse ayrılmazdı. Resulullah aleyhissalatu vesselam razıya ve sırasında çocukları öldürmezdi. Öyleyse onları sen de öldürme. Yine sen bana yazıp yetimin yetim ne zaman kalkar diye soruyorsun. Kasem olsun kişi vardır. Sakalı çıktığı bölüye erdi. Hala hakkını almaktan hala acizdir öyleyse kendisi için. Başkalarının aldığının iyisinden alan kimseden yetimlik kalkar. Yine sen bana yazıp umursan kimlere verileceğini soruyorsun. Ben. Bu bize aittir demiştim. Ancak kavmimiz bunu bize vermekten imtina etti. 1034 Kıtal ve Gazze Ahkamı Ümmü Atiye Allah'u Anh'a anlatıyor. Ben Resulullah Sürullah Aleyhissalatu ve Selam ile birlikte yedi ay gazbeye çıktım. Ordugahlarda ben geride kalır, askerlere yemek yapar, yaralıları tedavi eder, hastalılara bakardım. 1035. Kital ve Gazze ahkamı Ebu Hureer adi Allahu anlatıyor. Resulullah Sürullah Aleyhissalatu ve Selam bizi bir terziye mazifesi Mekke'ye gönderdi ve Kureyş'ten iki kişinin ismini vererek. Salanca ve salancayı yakalayabilirsiniz onları ateşte. Yakın dedi. Hazırlıkları bitirin tam Medine'den ayrılacağımız sırada bizi çağırtarak. Ben size salanda falanını yakmanızı emretmiştim. Sonra düşündüm ki ateşli yakma cezasını vermek Allah'a aittir. Onları yakalarsanız öldürün. 1036 Kıtay ve Gaze ve Hazreti Usame İbnu Zeyd radiyallahu anhüden naklen anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bana. Ubnaya sabahleyin baskın yap ve yak dedi. Ebu Musa da soruldu. Ubn nedir? Evet. Haklısınız dedi. Bunu biz daha iyi biliriz. O, bildiğiniz Filistin'deki Ubnadır. Ubnâ veya Ubnâ. Filistinde. Askılan ileramlı arasında bir yerin adıdır. 1037. Kıtal ve Gaziah Ahkamı. Ebu Hûr ererâ diyallâhu an anlatıyor aleyhissalatu ve selam. sizden iki kişi kavga edecek olursa, yüze vurmaktan kaçınsınlar buyurdu. 1038, Kıtay ve Gaze ahkamı, i̇bn anlatıyor. Abdurrahman İbn-i Halid i̇bn ile birlikte Gaze'ye çıktık. Bize, düşmandan, izbandut gibi dört tanesini yakalayıp getirdiler. Derhal öldürülmelerini emretti ve hemen o atılarak öldürüldüler. Bu haber bu Eyyub el-Ensar'ı radiyallahu anh'ya ulaştı. O şunu söyledi. Resulullah aleyhissalatu vesselam bu çeşit öldürmeyi yasakladı. Nefsimi kudret elinde tutan zat İzzül Celalekasen olsun. Değil insan bir tavuk bile olsa onu öldürücü atışlar için hedef kılmayız. Ebu Eyyub'un bu sözü Abdurrahman'a ulaşınca dört köle azap etti. 1039 Kıtal ve Gaze ahkamı i̇bn Mesud radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Öldürme, hususunda insanların en isfetlisi iman ehlidir. 1040, Kıtal ve Gazi Ahkamı, Abdullah İbni Yezid el-Ensari radıyallahu anh der ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Nuh varsızlıkla alma ve musleği yasakladı. 1041, Cihada müteallilik hadisler, İbn Abbas radiyallahu anhuma anlatıyor. Müşrikler, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ve mininler karşısında iki kısımdı. Ehli-i harp olan müşrikler, ki Resulullah aleyhissalatu vesselam kendileriyle savaş halindeydi. Bir de ehli-i -Ah yani aralarında antlaşma yapılmış olan müşrikler vardı. Onlarla savaşılmıyordu. Onlar da Resulullah aleyhissalatu vesselam'a karşı savaşmıyorlar. Ehli-i bir kadın hicretle geldiği zaman, Hayız olup temizleninceye kadar evlenmek üzere istetilmiyordu. Temizlenince onun nikahlanması helal oluyordu. Şayet nikahtan önce, kadının kocası da hicret ederek gelecek olsa, kadın kendisine veriliyordu. ehli harbden bir köle veya cadiye hicret edecek olsa bunlar büyük olur ve macirlerin bütün haklarını elde ederler. Sonra i̇bn Abbas radıyallahu anhuma, Mücahid'in riba ayetinde olduğu şekilde ehli i da ilgili olarak riba devam etti. Kendileriyle antlaşma yapılmış müşriklere ait bir köle veya cariye hibe edecek olsa bunlar da iade edilmezlerdi ancak değerlerini ise o ödenirdi. İbn Abbas devamlar der ki: Kureybe bintu Ebu Umeyye hazreti Ömer'in yanında idi. Boşadı. Kadınla Muaviye İbn Ebi Süfyan evlendi. Ummul Hakem bintu Ebi da İyaz İbni Ganemel fikrinin nikahı altındaydı. O da bunu boşadı. Ümmül Hakem'le de Abdullah İbnu Osman Es-Sakasi evlendi. 1042 Cihada müteallilik hadisler Abdullah İbni Am' İbni Asrabiyallahu anhumu anlatıyor. Resulullah Aleyhi Salatu ve Selam buyurdular ki, Allah yolunda cihada çıkıp gazı yapan selamete edip ganimetle dönen her ordu ve her seriyi ahirette elde edeceği mükafatın ütre ikisine dünyada kavuşmuş olur. Hiçbir ganimet elde edemeyen, korku geçiren de musibetlere maruz kalan her ordu ve her seriyi ise ahirette tam ücrete erer. 1043 Cihada müteallilik hadisler H.Z. Cabir Allahu anh anlatıyor. Biz Vigaz ve de Resulullah ve Vesselam ile beraberdik. Bir ara şöyle buyurdular. Medine'de kalan öyleleri var ki, kateddiğiniz her mesafe ve geçtiğiniz her vadide ayrıca sizinle berabermiş gibi sevabınıza eksiksiz ortak oluyorlar. Bunlar, cihada katılmayı canı gönülden arzulayıp da özürleri sebebiyle orada kalanlardır. Bu rivayeti Buhari ve Ebu Davud, Hazreti Emes Allah'u Anh'tan tahriş etmişlerdi. 1044. Cihada mütealilik hadisler. H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı işittim şöyle diyordu. Zincirlere bağlı olarak cennete sevk edilen bir zümrenin haline Rabbimiz taçkın hayret etti. Ebu Davud. Arap esiri yakalanır. Zincire vurulur sonra da Müslüman olur diyerek açıklamıştır. 1045. Cihada mütealilik hadisler. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh Hazretlerimin anlattığına göre, Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. İmam bir perdedir. Onunla birlikte düşmana karşı savaş yapılır. 1046. Cihada müteallik hadisler. H.Z. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Esrem kabilesinden bir genç. Ey Allah'ın Resulü! Ben Gazlaya katılmak istiyorum. Ancak Gazze için gerekli tecrüzzatı temin edecek malım yok dedi. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam. Öyleyse salancaya git. O hazırlık yapmıştı ama hastalandı gelemeyecek dedi. Genç o adama gidip. Resulullah aleyhissalatu selamın sana selamı var. Cihad için hazırladığım tecrüzzatı bana vermeni söyledi dedi. Adam. İsmen çağırarak hanımına. Hanım. Cihat için hazırladığım teçhizatı şu gence ver. Onlardan hiçbir şey koyup esirgeme. Allah'a kasen olsun. Esirgemeden her neleri sen hakkında mübarek kılınır dedi. 1047. Cihada müteallik hadisler. Sen ve İbn-i Cünde an bir gün dedi ki emma vaat. Bilesiniz. Resulullah aleyhissalatu vesselam atlarımıza Allah'ın atları diye isim verdi. Bize. Korktuğumuz zaman cemaat olmamızı, savaştığımız zamanda sabırlı ve sakin olmamızı emrederdi. 1048 Cihada mütealilik hadisler, i̇bn Abbas radıyallahu Allah'u anlatıyor. anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, En hayırlı arkadaş grubu 4 kişiliktir. En hayırlı askeri birlik 400 kişiliktir. En hayırlı ordu 4000 kişidir. 12.000 kişi Sayınca az diye malum edilemez. 1049. Cihada müteallilik hadisler. Ebu Talha Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir kavme ve lebe çalınca, Evler arasındaki boş bir arsada ilk gece ikamet ederdi. 1050. Cihada müteallilik hadisler. İmran İbnül Hüseyin radıyallahu An anlatıyor. Sakif. Beni Uka'ylin müttefikiydi. Sakifler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından iki kişiyi esir ettiler. Buna mukabil Müslümanlar da beni ukraydan bir kişiyi esir ettiler. Adamla birlikte adla adlı deveyi de ele geçirdiler. Adam bağlı haldeyken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına geldi. Adam! Ey Muhammed! dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam! Ne istiyorsun? diye sordu. Beni niye yakaladınız? Hacıları geçene yani ağbayamiye el koydunuz dedi Resulullah Aleyhissalatu ve selam meseleyi büyütmek için seni müttefiklerin olan sakifin cinayetinden dolayı yakaladım cevabını verdi sonra oradan ayrılıp gitti Adam tekrar seslenerek Ey Muhammed ey Muhammed dedi Resulullah Aleyhissalatu ve selam merhametli ve nezaketli idi Adama dönerek ne istiyorsun dedi Adam, ben Müslümanım dedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam, sen bunu, daha önce, kendi umuruna malik iken söylemiş olsaydın, tamamıyla kurtulurdun dedi ve adamdan uzaklaştı. Adam tekrar, ey Muhammed, ey Muhammed diye bağırdı. Resulullah Aleyhissalatu vesselam geri gelerek, ne istiyorsun dedi. Adam, açım, doyur beni. Susadım. Su bana dedi. Resulullah aleyhissalatu selam, Hacetin bu muh dedi. Adam öbür iki kişiye mukabil fıdiye yapıldı. Ravi İmran sözüne şöyle devam etti. Ensardan bir kadın esir edildi. Abba dahi ele geçirildi. Kadın buğa vurulmuştu. Halk develerini ellerinin önünde dinlendiriyorlardı. 1. Akşam bu kadın ipten boşanarak develerin yanına geldi. Kadın deveye yaklaştı mı? Deve böğürüyordu. O da birini bırakıp öbürüne yaklaşıyordu. Sonunda adfaya yaklaştı. Bu böğürmedi. Ravi der ki, bu pişkin bir deveydi bir rivayete. O terbiyeden geçmiş bir deve idi denmiştir. E bu Davud da. Oysa bir deve denmiştir. Kadın devenin arkasına bindi. Hayvanı sürüp yola devam oldu. Kadının kaçtığını hissettiler. Arayıp taradılar. Ama bulamadılar kadın. Allah kendisine kurtulma nasip ederse, dereyi Allah için kurban etmeyi adadı. Medine'ye gelince, halk onun kurtulduğunu görünce, Adba, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın devesi diye bağırıştı. Kadın, ben nez etmişim. Allah beni kurtarırsa onu kurban edeceğim diye dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, gelip bu durumu haber verdiler. O süvarılar hayvancağıza ne kötü hafat vermiş. Allah onu bunun üzerinde kurtarırsa o tutup burnu kesecek ha. Olacak şey mi? Hayır. Günah olan bir neğre uyulmaz. Şahsen sahip olamadığı bir şey üzerine yaptığı neğreye de uymaz dedi. 1051 Cihad'a mütalilik hadisler. İbn Abbas radıyallahu anhu anlatıyor. Müşrikler bir müşrikin cesedini parayla satın almak istediler. Resulullah ve Vesselam bunun para ile satılmasına karşı çıktı. 1052 Cihada müteallik hadisler Osman İbni Ebi Hazim Babası vasıtasıyla dedesi sahra diye Allah'u amtam rivayet ediyor. Resulullah ve Vesselam taife karşı gazlaya çıkmıştı. Sahr bunu işitir işitmez. Resulullah ve Vesselam'ı indat etmek üzere bir grup atlıyla hareket etti. Ancak, Resulullah ve Vesselam'ı fetih yapmadan geri dönmüş buldu. Sahr, o gün Allah'a yemin ederek, şu kasr, Resulullah ve Vesselam'ın hükmüne boyun eğmedikçe kuşatmayı kaldırmayacağım dediği ve oradan ayrılmalı nihayet içeridekiler Resulullah Aleyhissalatu ve selamın hükmüne boyun eğdiler. Sahr Resulullah Aleyhissalatu ve selam'a şöyle yazarak durumu bildirdi. Embabat Ey Allah'ın Resulü. Sakif senin hükmüne boyun eğmiştir. Ben onları süvariler arasında getiriyorum. Resulullah Aleyhissalatu ve selam Bes salatu Camiyatun diye ida edilmesini emretti. Kahraman Yeniçeri için Rabbim şu tahramana atlarını, adamlarını mübarek kız diye on kere dua etti. Derken falktan bir grup resulullah aleyhissalatu ve selamın yanına geldi. Muhtere imusul e söz alıp, ey Allah'ın resulü, sahr halimi yakaladı. Halbuki halam Müslümanların girdiğişe imana girmiş dedi. Resulullah aleyhissalatu ve selam onları çağırıp, ey sahr. Bir Müslüman oldu mu? Artık kanlarını zamanlarını da korumuş olurlar. Bu reha iade et dedi. O da kadını ona iade etti. Sahr, Beni Süleym'e ait olan bir suyu Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan istedi. Beni Süleym, İslam'dan kaçarak bu suyu terk etmişti. Sahr, Ey Allah'ın Resulü! Beni de kavmini oraya yerleştir dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam, pekala dedi ve onu oraya yerleştirdi. Sonra Süleymiler Müslüman oldular ve sahra gelip suyu kendilerine iade etmesini söylediler. Sahr, buna intina edince Süleymiler, Resulullah aleyhissalatu vesselama başvurdular. Ey Allah'ın Resulü! Biz müslüman olduk. Suyumuzu iade etmesi için sahra geldik. O intina edip vermedi dediler. Resulullah ve Vesselam sahri çakırttı. Gelince, Ey Sahr! Bir kavm Müslüman olunca mallarını ve kanlarını korurlar. Bunlara sularını geri ver. Diye emretti. Sahr! Baş üstüne ey Allah'ın Resulü dedi. Razi der ki, Ben Resulullah ve Vesselam'ın gözünün bu sırada suyu sahrıdan geri almaktan duyduğu haya sebebiyle genç kızın yüzü gibi kızardığını gördüm. 1053. Cihada müteallilik hadisler. Zeyd İbni Abdullah anlatıyor. Biz Basra'da mirvet denen yerde idik. Saçları da gönlük. Bir adam geldi. Elinde kırmızı renkli bir deri parçası vardı. Kendisine. Köylüsün galiba. Dedik. Evet dedi. Elindeki şu deri parçasını bize ne var bir bakalım dedik. Hemen alıp içindekini okuduk. Şu yazılı idi. Allah'ın Resulü Muhammed'den beni Zühey ibn-i Kays. Siz, Şehit Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet eder. Namaz kılar. Zekat verir. Ganimetten beşte biri. Peygamber'in hissesini ve tafih payını eda ederseniz, Sizler Allah ve Resulü'nün emanıyla emniyette olursunuz. Biz, Bu mektubu size kim yazdı diye sorduk. Resulullah ve Vesselam dedi. 1054. Cihada mütalelik hadisler. Amir İbn-i Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam peygamber olarak ortaya çıktığı zaman, Hamdan kabilesi bana, gidip şu adam hakkında araştırıp bize haber, getirebilir misin? Şayet bizim adımıza memnun kalırsan biz de onu kabul ederiz. Şeye beğenmediğim bir husus olursa biz de reddederiz, dediler. Ben de. Pekala dedim. Yola çıkıp Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve Selam'in önüne kadar geldim. Gördüm. inceledim ve memnun kaldım. Kavmim de Müslüman oldu. Resulullah aleyhisselatu ve selam. Ümer Zimerlan'a şu mektubu yazdı. Ravi devamlı der ki. Resulullah aleyhisselatu ve selam. Malik İbn Mirar erk dehali Yemen'in tamamını elçi olarak yolladı. Atsız hayvan Müslüman oldu. Ravi devamla der ki: Akka, Resulullah aleyhissalatu ve git. Koyun malın için kendisinden iman al dendi. O da hemen Resulullah aleyhissalatu ve selam'a geldi. Resulullah aleyhissalatu ve selam kendisine şu iman mektubunu yazdı: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den aksızlı hayvana, eğer arazisinde, malında, kölesinde İslam'a sadık kalırsa, kendisine eman vardır. Allah'ın ve Allah'ın Resulü Muhammed'in garantisi vardır. Bu emana Halid İbn Said İbn As yazdı. 1055 Cihada müteallik hadisler. Kab İbn Malik radiyallahu anh anlatıyor. Kab İbnül Esref Resulullah ve Vesselam'ın aleyhine hicriyeler düzüyor ve bunlarla Kureyş kafirlerini ona karşı tahrik ediyordu. Resulullah ve Vesselam Medine'ye hicretle geldiği zaman, şehrin aharisi Kozmopolit'ti. Bir kısmı Müslüman, bir kısmı putlara tapan müşrik, bir kısmı da Yahudi idi. Yahudiler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve, ve Asya buna rahatsızlık veriyorlardı. Cenab-ı Hak, Resulün aleyhissalatu ve selam sabır ve af emrediyordu. Allah ayeti onlar hakkında imza duyurmuş idi. Mealen, hiç şüphesiz, sizden önce kitap verilenlerden ve Allah'a eş koşanlardan çok üzücü sözler işiteceksiniz. Sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki, bu üzerinizde sebat edilecek kişlerdendir. Al-i İmran 186, K. Esref. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ceza vermekten bir türlü vazgeçmiyordu. Sonunda Resulullah ve vesselam sat İbn-i Muaz Allah'u anha. Onu öldürecek birini yollamasını emretti. Onu Muhammed İbn-i Meslemed adiyallahu an öldürdü. Ka öldürülünce, Yahudiler ve müşrikler çok korktular. Resulullah ve selam'a gelerek, Arkadaşımızı geceleyin kapısını çalarak öldürdüler dediler. Resulullah ve Vesselam onlara kabul esrefin geçmişte söylediklerini hatırlattı. Sonra da hepsini kendisiyle onlar arasında yapılacak ve serirlerin uyarak sıkıntıları sona erdirecek bir antlaşma imzalamaya çağırdı. Resulullah ve Vesselam onlarla kendisi ve bütün Müslümanlar arasında mutleler olacak yazılı bir antlaşma yaptı. 1056 Cihada mütalilik hadisler, İbn-i Abbas radiyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Necranlılarla 2000 takım elbise üzerine sulh yaptı. Yarısını sefer ayında, yarısını da Recep ayında Müslümanlara teslim edeceklerdi. Ayrıca razvede kullanmak üzere arıyeten 30 zırh, 30 at, 30 deve ve her çeşit silahtan 30'ar adet vereceklerdi. Müslümanlar, bunları, Yemen'de ihanetli bir harp olduğu takdirde Necranlılardan alıp kullanacaklar. Sonra iade edeceklerdi. Buna mukabil Müslümanlarda Hristiyan mavedlerini yıkmayacaklar. Dini ilmi ve işlerine dokunmayacaklar. Bir hadise çıkarmayıp yahut da faiz yemedikleri müddetçe dinlerinde rahatsız etmeyeceklerdi. 1057 Cihada mütealilik hadisler Ziyad-i İbn-i anlatıyor. Hz. Ali radıyallahu anh buyurdu ki, Eğer sağ kalırsam, beni tagli Hristiyanlarının eli kılınç tutanlarını öldürüp çocuklarını esir edeceğim. Çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselamın onlarla yaptığı antlaşmayı elimle bizzat yazdım. Çocuklarını Hristiyanlaştırmayacakları şartı vardı. 1058, Cihada müteallilik hadisler, İrbaz İbn-i Sarı'ya es, Sulemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselamla Hayber Kalesi'ne indik. Beraberinde başka birçok Müslüman da vardı. Hayber'in sahibi lideri Cebbar, mütekem bir birisiydi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam gelerek "Ey Muhammed, sizin eşeklerimizi kesmeye, meyvelerimizi yemeye, kadınlarımızı dövmeye hakkınız mı var?" dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sözlere öfkelenerek emretti. Ey İbn-i Avf merkebine bin ve şöyle nida et. Haberiniz olsun. Cennet sadece müminlere helaldir. Namaz kılmak üzere toplanıp ravi. Devamla. Der ki. Cemaat toplandı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara namaz kıldırdı. Sonra da kalkıp sunarı söyledi. Sizden biri. Rahat koltuğuna kurulup. Allah'ım sadece şu Kur'an'da yazdıklarını mı haram ettiğini sanıyor. Haberiniz olsun. Vallahi ben Allah'ın yasaklarını duyurdum. Kur'an'da olmayan hayırlar emrettim. Birçok şeylerden sizlerin yasakladım. Bunlar, Kur'an'ın bir misli kadar ve belki de daha çoktur. Allah Teala Hazretleri, Ehli, Kitabın evlerine izinsiz girmenizi helal kılmamıştır. Kadınları dövmenizi, Borçlarını olan cizyeyi verdikten sonra meyvelerini yemenizi de helal kılmamıştır. 1059 Cihada müteallik hadisler Cüheyneli bir adamı anlatmıştır. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Sizler muhtemelen bir kavimle savaşıp onlara galebe çalacaksınız. Onlar mallarıyla kendilerini ve çocuklarını size karşı koruyacaklar. Said İbnu Mansur rivayetinde der ki Sizinle belli şartlarla sulh yaparlar. Bu cümleden sonra Museddet ve Said İbn-i Mansur ifadede ittifak ederler. Artık onlardan sulh sırasında belirlenenden başka bir şey alamazsınız. Zira bu size yakışmaz. 1060 Cihada müteallilik hadisler Ebu Hurer'e radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu. ve selam şöyle buyurdular. Müslümanlar arasında haramı helal. Helali de haram etmedikçe sul caizdir. Yine buyurdular ki, Müslümanlar haramı helal. Helali de haram etmedikçe kabul etmiş bulundukları şartlara uyarlar. 1061 Cihada mütealilik hadisler, İbn i Musa'yı anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam hayber Yahudilerine şunu söyledi. Mahsulat Sizinle bizim aramızda olmak şartıyla sizi Allah'ın bıraktığı müddetçe yerinizde bırakıyorum. Resulullah ve Vesselam haberi tahminci olarak Abdullah İbni Revaha radiyallahu amhi gönderdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam selamla Yahudiler arasında mahsulun miktarını tahmin ve takdir işini o yapmış. Neticede onlara isterseniz siz alın, isterseniz bana kalsın'' demişti. Yahudiler mahsulün kendilerine kalmasını tercih ettiler. 1062 Cihada mütealilik hadisler, i̇bn Ömer Ömer radiyallahu anh'a anlatıyor. Hayber halkı dediler ki, Ey Muhammed! Bizi bırak! Burada kalalım. Araziyi ıslah edip işleyelim. Resulullah aleyhisselatu ve selamda da her ekinin ve Resulullah aleyhisselatu ve selamın uygun göreceği. Her bir şeyin mahsulünün yarısı onların olmak şartıyla araziyi onlara bıraktı. Abdullah İbn-i Revaha her yıl oraya gelir. Miktarı tahmin eder ve yarısının karşılığını onlardan alırdı. Yahudiler, Abdullah'ı tahminde gösterdiği titizlik sebebiyle Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve selame şikayet ettiler. Hatta bir ara lehlerine gevşek davranması için rüşvet vermek istediler. Abdullah onlara, Bana haram mı yedirmek istiyorsunuz? Vallahi ben en ziyade sevdiğim insanın yanından geldim. Sizin topunuz bana maymunlar ve hındırlardan daha menturdur. Buna rağmen, benim size olan buzum, size karşı adil olmama mani değildir. Yahudiler, Abdullah radiyallahu anh'ı takdir edip, işte bu adalet ve doğrulukla semavat ve arz nizam içinde ayakta durur dediler. Resulullah aleyhissalatu vesselam, her bir hanımına her yıl 80 bask kurma, 20 bask arpa veriyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında Yahudiler Müslümanlara hile yaptılar. İbn Ömer radıyallahu anh bir evin damında uyurken geceleyin aşığı attılar. El ve ayak dileklerini çıkardılar. Hazreti Ömer İbn Hattab, hayberde hissesi olan hazırlansın. Aralarında taksim edelim dedi. Taksim edileceği zaman reisleri bizi buradan çıkarma. Bizi Resulullah sülullah aleyhissalatu ve selam ve he Ebu Bekir'in yaptıkları gibi yerlerimizde bırak dedi. Hazreti Ömer radiyallahu anh ona. Kararımızda Resulullah aleyhissalatü vesselamin sözüne ters düştüğümüzünü zannediyorsun. Dineyin seni Suriye'ye doğru bir gün. Sonra bir gün. Sonra bir gün daha koşturmasına ne dersin diye cevap verdi. Hazreti Ömer radiyallahu anh. Hayberry. Kudebiye ashabından Hayber seferine iştirak etmiş olanlar arasında taksim etti. 1063 Cihada mütealilik hadisler Ebu Bekir radiyallahu an anlatıyor Resulullah aleyhissalatu ve selamın şöyle söylediğini işittim Kim kendisine eman verilerek antlaşma yapılan bir kimseyi vakti dışında öldürürse Allah ona cenneti haram eder 1064 Cihada mütealilik hadisler Saflan İbn Sulaym Birçok sahabi evlatlarının babalarından yapmış oldukları Rivayetlere dayanarak, Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurmuş olduğunu naklediyor. Kim antlaşma yapılan bir kimseye zulmeder veya hakkını temkis eder veya taklatının sevkinde emreder ve onun rızası dışında bir şeyini alırsa, kıyamet günü aleyhine ben delil olacağım. 1065 Cihada müteallilik hadisler, Ümruhani radiyallahu anh'a anlatıyor. Ben kocamın akrabalarından iki kişiye civar himaye vermiştim. Resulullah ve selam senin civar verdiğini biz de civar verdik buyurdu. 1066 Cizye ve Cizye ile ilgili hükümler i̇bn Abbas radiyallahu anhuma demiştir ki ahime kim defasızlık edip bozarsa Allah mutlaka ona bir düşman musallat eder. 1067 Cizye ve Cizye ile ilgili hükümler Muaz İbn-i Cebel radiyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah ve selam. Kendisini Yemen'e gönderdiği zaman, ihtilal olan herkesten vergi olarak bir dinar veya Yemen'de imal edilen bir kumaş olan Nafir'den, bir dinara tekabül eden miktarda almasını emretti. 1068. Dizye ve Dizye ile ilgili hükümler, Cafer İbnu Muhammed babasından naklediyor. Ömer İbni Hatta Allahu anh mevzusları mevzu bahis ederek, onlar hakkında nasıl hareket etmem gerektiğini bir bilmiyorum dedi. Abdurrahman İbn Abdullah'u an sana şehadet ederim ben Resulullah Aleyhissalatu ve selamın şöyle şöyle dediğini işittim. Onlara ehli kitaba davrandığınız gibi davranın. 1069 cilt ve cilt ile ilgili hükümler İbn Sıhab der ki bana ulaştı ki Resulullah Aleyhissalatu ve selam Bahreyn menüslerinden cilge almıştır. Keza H Z Ömer Radiyallahu Anh İran meclislerinden H. Z Osman Radiyallahu Anh da Berberilerden cizye almıştır. 1070 cizye ve cizye ile ilgili hükümler Hazreti Mesud Radiyallahu Anh'in anlattığına göre Resulullah Aleyhissalatu Vesselam dümmet bu keydir. Zenden de cizye aldı. 1071 cizye ve cizye ile ilgili hükümler Harib bin Ubeydullah Baba tarafından devesi Umer Es-Sakasi radiyallahu anh'ten nakleder. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Harac Yahudi ve Hristiyanlardan alınan vergidir. Müslümanlara harac yoktur. Bir rivayete öfür yoktur buyurmuştur. 1072 Dizge ve Dizge ile ilgili hükümler i̇bn Ömer Ömer radiyallahu anh'ıma anlatıyor. Babam Ömer radiyallahu anh, neybat ahalisinden buğday ve zeytin yağından ölçürün. Yarısı 20'de bir nispetinde vergi alırdı. Bu davranışıyla kastı Medine'ye bunlardan çokça gelmesini sağlamaktı. Kinti ile denen buğday ve arpa dışında kalan. Nohut, mercimek, barklan evinden tazıdan da öşür alıyordu. 1073, Cizye ve Cizye ile ilgili hükümler. İbn Abbas radıyallahu anh, Ruma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, bir yerde iki kıblenin varlığı uygun olmaz. Müslüman kimseye diziye yoktur. Süfyan merhum der ki, bunun manası şudur. Bir dilmi, kendisine diziye vermesi gerektikten sonra vergisini henüz ödemeden Müslüman olursa, artık bu vergi ondan düşer. 1074 Diziye ve Diziye ile ilgili hükümler. H. Z. Allahu an demiştir ki, kim kendi boynuna cize akdi yaparsa, Resulullah aleyhissalatü vesselamın gittiği yoldan sünnetten bir de olmuş olur. 1075, Ganimetler ve Pey, Ebu Derda radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam efendimiz buyurdular ki, Kim bir araziyi haracı ile birlikte satın alırsa hicrisinden rücu etmiş demektir. Kim de bir kafirin boynundan zilleti kaldırıp onu kendi boynuna koyarsa İslam'a sırtını dönmüş olur. Sinan i̇bn Kais der ki, Halit İbn-i bu hadisi benden işitince bana, bunu sana sebebimi rivayet etti dedi. Evet dedim. Öyleyse dedi. Gidince, şöyle bu hadisi bana yazıp göndersin. Sinan i̇bn Kais devamla dedi ki, Sebebim söyledim. Onun için hadisi verdi. Tekrar geldiğim zaman Halid İbnü Ma'dan kağıdı sordu. Ben de verdim. Okuyup bu hadisi işitince sahip olduğu arazinin hepsini terk etti. 1076 Ganimetler ve Fey Müzemmi İbnü Ca'di el-Ensari radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ile birlikte bu deviye sulhünde hazır bulunduk. Sul yapıp oradan döndüğümüz zaman halk Develerini hızlandırarak bir yere birikmeye başladılar. Biz hayretle, bu insanlara ne oluyor, niçin hayvanlarını hızlandırıp bir yere düşüşüyorlar diye sorduk. Resulullah aleyhissalatu reçelema vahiy gelmiş, dediler. Biz de, halkla birlikte harekete geçip develeri hızlandırdık. İlerleyince Resulullah Aleyhissalatu ve Selamı Kur'an'ın Ramim denen Mekke ile Medine arasında uskunun önünde bulunan yerde bulduk. Devresini üzerinde duruyordu. Halk toplanınca bize süresini ilahet buyurdular. Askerlerden biri, yani bu sul bir fetih midir? dedi. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam, evet, deyip ilaveten. Muhammed'in nefsini kudret elinde tutan, lata yemin ederim bu bir fetihtir, buyurdu. Süre-i okumaya devam eden Resulullah aleyhissalatu vesselam, Allah size ele geçireceğiniz bol bol ganimetler vaat etmiştir. İman edenler için bir delil olması ve sizi doğru yola ulaştırması için bunları size hemen vermiş ve insanların size uzanan ellerini önlemiştir. Ne ayete kadar Fetih 20 okudu. ayet ilk Kerime'de işaret edilen acil ganimetli Hayber kastediliyordu. Buradan ayrılınca Hayber'e Gazze'ye çıktık. Elde edilen ganimet Hubebiye'ye katılanlara taksim edildi. Bunlar 1500 kişiydi. Bunlardan 300'ü süvari idi. Ganimet 18 hisse ayrıldı. Süvari olana 2. Yaya olana 1 hisse. Verildi. 1077. Ganimetler ve Pey. Seh'in ve Ebi Asmer Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam hayberi iki kısma ayırdı biri buqua gelecek hadiseler ve kendi ihtiyacı içindir. Öbür kısmı da Müslümanlar arasında taksim etti. Bu kısmı 18 hise ayırdı. 1078. Ganimetler ve P. 13 hafta der ki Resulullah Aleyhissalatu ve selam Haybere beşe taksim edip 5'te birini aldıktan sonra geri kalanı Hudeybiye seferine katılanlardan Haybere iştirak eden ve etmeyenler arasında taksim etti. 1079. Ganimetler ve pe. İbn-i Zübeyir radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam hayber fethedildi sene. Babam Zübeyir'e dört hisse ayırdı. Bir hisse Zübeyir için. Bir hisse Zil Kurba'ya giren Abdülmuttalib'in kızı ve Zübeyir'in annesi olan Safiye radıyallahu anh'a için. iki hisse atı için. 1080, ganimetler ve pey. Haşreç i̇bn baba Zübeyir'in babaannesinden radıyallahu anh'a anlattığına göre. Babanesi Ümürziyat el eşdiği Resulullah Aleyhissalatu ve selam ile birlikte altı kadından biri olarak hayber gazbesine katılır. Kadın der ki: Bizim de iştirak ettiğimiz Resulullah Aleyhissalatu ve selam'a ulaşınca Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selam bizi yanına çağırttı. Gittik. Yüzünde öfke okunuyordu. Bize kiminle çıktınız? Kimin izniyle çıktınız? diye çıkıştı. Biz Yün eğirip onunla Allah yolunda yardımcı oluruz. Okları toplar bazı ile veririz. Diye çıktık. Ayrıca yanımızda yaralıları tedavi için ilaç var. Yemek de yaparız dedik. Bunun üzerine. Öyleyse kalın buyurdu. Cenab-ı Hakayber'in fethini müyekler kılınca. Bize de ganimetten. Tıpkı erkekleri olduğu gibi pay ayırdı. Haşreç ki. Ey baba anneciğim. Bu verilen neydi diye sordum. Hurma idi diye cevap verdi. 1081. Ganimetler ve Pey. Ümer Mevla Abiullah'da diyor. Allahu an anlatıyor. Efendilerimle birlikte Hayber Gallesine katıldım. Resulullah aleyhissallatu ve selam'a benden bahsettiler ve benim köle olduğumu söylediler. Resulullah aleyhissallatu ve selamda bana kılıç kuşatmalarını emretti. Bana kılıç kuşatıldı. Açıcak yaşça küçük olmam ve boyumun kısalığı sebebiyle kılıcı yerde sürüyordum. Sonra Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam bana ev eşyası verilmesini emretti. Delileri tedavi için okuduğum bir rukiyeyi afsun ama duası kontrol ettirmek için Resulullah Aleyhissalatu vesselama arz ettim. Bir kısmını atıp diğer bir kısmını muhafaza etmemi emretti. 1082 Ganimetler ve P. Zühri anlatıyor. Resulullah ve Vesselam, kendisiyle birlikte savaşmış olan Yahudilerden bir gruba, ganimetten pay ayırdı. 1083, ganimetler ve Pey, Ebu Musa Radıyallahu an anlatıyor. Hayber'in fethinden sonra bir grup işare ile Resulullah ve Vesselam'ın yanına geldik. Ganimetten bize de pay vardı. Halbuki Habeşistan’dan dönmüş olan gemi arkadaşlarımız Cafer Radıyallahu an ve arkadaşları hariç. Hayber gazetesine filan iştirak etmeyen kimseye pay ayırmamıştır. 1084 Ganimetler ve P. i̇m Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün yani Bedir savaşı günü kalkıp şöyle buyurdu. Muhakkak ki Osman Allah'ın ve Resulü aleyhissalatu vesselam'ın rızasına uygun bir hizmet sebebiyle gelmiştir. Ben onun adına Beyat ediyorum. Sonra Resulullah Aleyhissalatu ve ganimetten hisse ayırdı. Savaşa katılmayan onun dışında kimseye hisse vermedi. 1085 Ganimetler ve Pey Ebu Hüveyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve buyurdular ki: Hangi bir köye varırsa orada ikamet ederseniz hisseniz oradadır. Hangi bir belde de Allah ve Resulüne isyan ederse o beldenin beşte biri Allah ve Resulüne aittir ve o geri kalan da sizindir. 1086. Ganimetler ve Pey. Rafi ibnu Habib radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam ganimet taksiminde on keçiyi bir deveye bedel tutardı. 1087. Ganimetler ve Pey. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhum anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam gönderdiği kimselerden bazılarına umumi ganimet taksiminden düşecek hisseden ayrı olarak şahıslarına ait olmak üzere bir nevi armağan olmak üzere fazladan ganimet verirdi. 1088. Ganimetler ve pe. İmnu Mesud adıya Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam belir günü. Hem bu cehlin bana armağan etti. Hem bu i̇bn Mesud öldürmüş idi. 1089 Ganimetler ve Pey. Ebu Yüveyriye-i Cermi anlatıyor. Rum yarında içinde dinar bulunan kırmızı bir küp ele geçirdim. Bu sırada emir Hazreti Muaviye radıyallahu anh idi. Başımızda da komutan olarak Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselamın ashabında Man İbn-i Yezid radıyallahu an adında beni Süleym'den biri vardı. Köpü ona getirdim. O altınları Müslümanlara taksim etti. Bana da, öbürlerine verdiği kadar bir pay verdi. Sonra da, Resulullah aleyhissalatü vesselamın, nefi armağan ancak hımızdan sonra olur dediğini işitmemiş olsaydım sana daha fazla verdirdim dedi. Sonra bana, kendi hissesinden bağışta bulundu. 1090, Ganimetler ve P. Sat İbni Ebi Vakkas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sulhullah aleyhissalatu ve selam. Ben yanında otururken bir grup insana ihsan da bulundu. Ancak onlardan benim daha çok hoşlandığım birine hiçbir şey vermedi. Ben falanca ile aranızda ne var ona niye vermedim. Allah'a kasem olsun. Ben onu mümin görüyorum dedim. Resulullah sulhullah aleyhissalatu ve selam. Müslüman görüyorum de. Buyurdu. Saat dayanamayıp bu kanaatini üç kere söyledi. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam da her seferinde aynı şekilde karşılıkta bulundu. Sonuncu sefer şunu ekledi. Ben, nazarımda daha sevgili olana hiçbir şey vermezken, yüzü üstü ateşe düşeceğinden korktuğum insanı kurtarmak için ona da bulunurum, da bulunmam sevgime ölçü değildir. 1091, Ganimetler ve Pey. Rafi İbni Hadis Allahu an anlatıyor. Resulullah selam vesselam Hüneyn gün Ebu Süfyan İbni Harp, Savfan İbni Ümeyye, Uyeyne İbni Hısn, Akra İbni Habis ve Alkame İbni Uvas eden her birine yüzer devir verdi. Abbas İbni Mirdas'a ise daha az verdi. Bunun üzerine aynı zamanda şair olan Abbas İbni Mirdas tüm manada bir şiir düzdü. Benimle atım Ubeyd'in payını Uyeyne ile Akra arasında mutaksin ediyorsun. Ne Bedr Habis cemiyete mirdastan üstün değillerdir. Ben de onların hiçbirinden aşağı değilim. Ancak bugün sen kimi alçaltırsan o bir daha yükselmez. Rasul der ki: "Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatu ve selam onun payını da 100 derece yükseltti." 1092 Ganimetler ve Beybukatadır. Ebu Katader diyor Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam şöyle buyurdular: Savaş sırasında kim bir düşmanı öldürür ve bunu ispatlarsa maktulün sebebi kendisinin olur. 1093. Ganimetler ve Pey. Seleme İbnü'l Ekla rı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bir seferdeydi. Müşriklerden bir casus gelip ashabının yanında bir müddet oturup konuştu. Sonra sıvışıp gitti. Resulullah Aleyhissalatu ve selam o bir casustur. Arayıp bulun ve öldürün diye emretti. Ben erken bulup öldürdüm. Resulullah Sülhullah aleyhissalatu ve selam bana bağışladı. 1094. Ganimetler ve Pey. Avcı İbnu Malik ve Halit İbnu Malik radiyallahu anhum şunu söylemişlerdi. Resulullah Sülhullah aleyhissalatu ve selam katili ait olduğuna hükmetti. Sebebi ganimet malına katarak beşli taksime husus tabi kılmadı. 1095. Ganimetler ve Pey. Abdullah İbn-i Ebi el anlattığına göre, kendisine, Resulullah ve Vesselam zamanında, gıda maddelerine humus taksimine tabi tutar mıydınız? diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Hayber günü yiyecek maddeleri de ele geçirdik. Kişi gelir. ihtiyacı kadar alır. Sonra giderdi. 1096. Ganimetler ve P.H.Z. Abdullah i̇bn Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam zamanında bir ordu ganimet olarak yiyecek maddesi ve bal ele geçirdi. Ancak bundan humus alınmadı. 1097. Ganimetler ve pey. an İbn-i Abezi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam kıble istikametinde sütre olarak bir ganimet devesi bulunduğu halde gerisinde bize namaz kıldırdı. Namaz kılınca. Hayvanın yan kısmından bir tutam yün aldı elinde tutup göstererek, ''Ganimetinizden humus dışında şu kadarı bile bana helal değildir. Humus da size iade edilecek sizin masra hatlarınızla harcanacaktır.'' dedi. 1098 Ganimetler ve P. Cübey ibn-i an anlatıyor. Humustan beni Haşim ve beni Muttalib'e arılan pay hakkında konuşmak üzere Osman. İbnü Affan da Allahu amm ile birlikte Resulullah Aleyhissalatu vesselam gittik. Ben Ey Allah'ın Resulü dedim. Kardeşlerimiz olan Beni Muttalib'e verdin. Bize hiçbir şey vermedin. Halbuki bizim de onların da size yakınlığı birdir dedim. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Beni Muttalib ile Beni Haşim tek bir şeydirler buyurdular. Düveler ki Resulullah aleyhissallatu ve selam ne beni abdu şemse, ne de beni nefsle, beni haşim ve beni muttalibe verdiği halde humustan pay ayırmadı. Hazreti Ebu Bekir Allahu amin, humusu aynen Resulullah aleyhissallatu ve selam gibi taksim etti. Ancak o, Resulullah aleyhissallatu ve selamın yakınlarına, Resulullah aleyhissallatu ve selamın onlara verdiği kadar vermedi. Hazreti Ömer Rabiyallahu an ve onlara Humustan verdi. Sonra da Osman da Rabiyallahu an verdi. 1099 Ganimetler ve Pey Abdurrahman İbn Ebi Leylî anlatıyor. Ali Rabiyallahu an dinledim." demişti ki: "Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yanında ben Abbas, Fatıma ve Leyd İbn Harise toplanmıştık. Ben şunu söyledim: Ey Allah'ın Resulü Aziz ve Celil olan Allah'ın kitabında zikri geçen çoğumuzdaki hakkımızın taksimine beni vazifelendirseniz de hayatınızda bu işi ben bile yaptıram. Ta ki sonradan kimse bu hususta bizimle ihtilafa düşmese Ali radıyallahu anh devamla der ki. Resulullah bu isteğini yerine getirdi. Hayatı boyunca ben taksim ettim. Sonra buna. Hazreti bu Bekir de beni vazifelendirdi. Aynı iş. Hazreti Ömer radıyallahu am devrinin son senesine kadar bende devam etti. O yıl fetihlerden dolayı bol mağa gelmişti. Bizim hakkımızı yine ayırdı ve bana gönderdi. Ben, bu sene ihtiyacımız yok. Müslümanların ihtiyacı var. Onlara vers dedim. O da bu hisseyi Müslümanlara dağıttı. Artık, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten sonra kimse beni bu işe çağırmadı. Zaten o sene Hazreti Ömer'in yanından çıktıktan sonra Abbas radıyallahu anh harasadığında hayıflanarak bana ''Ey Ali! Dün bize öyle bir şeyi haram ettin ki! Bundan sonra artık kimse bunu bize vermez!'' demişti. Meğer ne kadar doğru söylemişmiş! Dediğim aynen çıktı. O ne dahi insan imiş bin yüz, Ganimetler ve pey katade rahimehullah anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Gazze'ye bizzat iştirak edince, onun sehmi i safi Beren riyaset hissesi olurdu. Bu hisseyi, Taksim'den önce böyle, cariye, at gibi ganimete dahil mallardan dilediğinden alırdı. Safiye Validemiz de işte bu hissedendi. Gazze'ye bizzat iştirak etmediği takdirde bu hisse bıyabında ayrılırdı. Ancak bu durumda seçme hakkı yoktu ne ayrılmışsa onu kabul ederdi.